Evet hocam zekat takıl olarak takılır mı? Yani söylenmeden. Şayet e, takıyı taktığınız kişi muhtaçsa, borçluysa, yani zekat alacak durumdaysa ona illa da parayı veya altını eline teslim etmeniz şart değil. Vüc elbisesinin bir kenarına iliştirdiniz mi? Kendisi de gördüğü zaman tabii görmesi şart. Çünkü haberi olmadan hmm. e, düşebilir değil mi? E, kendisinin gözünün önünde, işte göğsüne, ne bileyim yakasına falan herhangi bir yere iliştirirseniz bu zekat yerine geçer. Niyetimiz, ama şuysa hocam, niyetimiz şuysa peki. Hem muhtaç ama ya zaten takı takacaktık zekat verelim bir taşla iki kuş bulalım Hayır derse. hayır onun hiçbir engeli yok. Ben e, bir kişiye e, eğer toplum içinde rencide olacaksa al şu senin zeka, sana zekat olarak veriyorum dediğim takdirde toplum içinde incinecekse al bunu sana hediye ediyorum deseniz de içinizde zekat hı hı. E, ve veya e, harcan e, sana bir kıyağım olsun sana hediyem olsun, ikramım olsun gibi o bir ifadelerle yani. deseniz onda da zekat olarak kabul edilebilir, edilir bu takılar da aynı şekilde eğer muhtaç ise tabi o niyetle içinden zekat niyetiyle veriyorsa e, o da görüyorsa tabi takıldığını Geçerlik. bu zekat olarak geçerli olur